Aguani Istanbot I a sohbetler. a cinematographer. And I away from New York City And I away from everything that's great. Oh I If you were layan ve sunan Cüneyt Cebin ayakıyor <Sessizlik> Merhaba 94.9 açık radyoda Erguvanist Mod programındayız. Ben Cüneyt Çebenoğlu konuğum Profesör Sami Şekeroğlu ile Türk sineması Yeşilçam <gülüyor> ve özelde de Halit Trifi'nin Haremde 4 Kadın filmini konuşacağız. Ben genel olarak hoş geldiniz derim ama bu sefer konuk benim aslında çünkü bu çekime daha doğrusu bu kaydı eee Sinema Televizyon'da yapıyoruz. Beni konuk ettiler ve filmi seyrettirdiler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sami Bey. Her şey için. Ben de teşekkür ederim ilginiz için, beni unutmadığınız için. Çünkü son zamanlarda beni unutuyorlar insanlar. Böyle bir adamın yaşadığından bile insanlar habersiz. E, beni hatırladığın için teşekkür ederim. Aman efendim. Ee, şimdi bizim programımızın genel formatı içinde de biz filmin bir özetini geçiyoruz. E, çünkü işte e, seyircilerimiz yakın zamanda seyretmemiş olabilirler filmi. Ki zaten filmimiz de baya eski. Ee, ve filmin sonunu açıklamaktan falan da kaçınmıyoruz. Hani seyircinin filmi seyrettiğini ya da en azından seyredeceğini varsayıyoruz. Ee, biz filmi analiz ediyoruz. Yani sonuyla, başıyla her şeyle analiz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir, kısaca bir özetini geçmeye çalışacağım ben filmin. Ee, siz eksik bulursanız mücadele edebilirsiniz, katılabilirsiniz. Ee, film 1899'da başlıyor. Ee, bir paşanın e, konağındayız. Sadık Paşa. Sadık Paşa'nın 3 eşi var. Ee, ve 2 tane de yeğeni var sarayda yaşayan. Erkek yeğeni. 3 eşinin üstüne bir eş daha almak niyetinde Paşa. Çünkü diğer 3 eşinden çocuğu olmamış o güne kadar. Bu arada bir e, iş anlaşması, bağlantısı peşinde koşuyor Paşa. Hollandalılardan bir 200-250 bin altın Alıyor bir işi bağlamak için. Bu arada bir rakibi var Nizamettin Paşa diye. Yani iktidarda iki klik gibiler bunlar. Onu hiç paşa. görmüyoruz. Onu hiç görmüyoruz evet Nizamettin Paşa'yı. Nizamettin Paşa ile Sadık Paşa birbirlerinin rakibiler. İktidara en çok yakın olmak daha doğrusu Paşa şeye sultana en yakın olmaya çalışan iki paşa bunlar. Ve tabii aynı zamanda da bu iş bağlantılarından en çok parayı kazanmaya çalışan iki insan diyelim. Yeğenlere gelince Anlam. yeğenlerden Cemal, Cüneyt Arkın'ın oynadığı Cemal, bir tıp öğrencisi son sınıfta. bir John Türk. Sonradan öğreniyoruz onun John Türk olduğunu. Şimdi John Türk diye geçiyor. Cemal'in haremde bir parça gözü olduğunu söylemek mümkün. Çünkü eee isimleri de çok zor. Meh Mehriz miydi? Mikriz miydi? Eee şey Şevki değil ne? Şirki değil değil. Şey, e, e, eşlerinden bir tanesiyle bir ilişki yaşamış dayısının neydi? Mihrengiz. Mihrangis. Mihrangis, ha. evet. hanımla bir e, ilişkisi olmuş Cemal'in. Onu biliyoruz. Eee yani velinime'te dayısının e, hareminde bir macera yaşamış Cemal. E, şeyin e, evlenmek istediği Kadınla da bir aşk yaşıyor Cemal. Yani dördüncü eşi olmasını istediği e, hanımla da bir aşk ilişkisi içinde Cemal. E, bütün bunlar olup biterken e, şey de görüyoruz. E, haremdeki hanımların birbirleriyle de bir cinsel e, ilişkileri var. Yani bir lezbiyen ilişkiler var ki 1965 için bunlar herhalde oldukça e, cesur. cesur sahneler. Velhasıl bütün bunlar olur biterken bir yandan da işte John Türkler e karşı operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonlardan bir tanesinde Cemal'in arkadaşlarından bir tanesi yaralı olarak paşanın konağına sığınıyor. Cemal onu hareme gizliyor. Orada o kişi ölüyor fakat Cemal'in kimliği, hani Türk olduğu açığa çıkıyor. Ee, şeyin, Nizamettin Paşa'nın e, adama Ali e, işin peşini bırakmıyor. Bir baskın daha düzenlemeye e, karar veriyorlar. E, o baskında işte final gerçekleşiyor diyelim. E, Cemal ile dördüncü eşi olacak kadın tam kaçmaya çalışırlarken olaya tanık oluyorlar. Daha doğrusu Nizamettin Paşa'nın adama Ali'nin yapacağı kompleye tanık oluyorlar. E, Cemal Paşa, e, Cemal e, Paşası Sadık Paşa'yı kurtarıyor. Getir Fakat e, kendisi de bu olay sırasında ölüyor. Mehri e, Mehlidis tarafından öldürülüyor. Mihrendiz tarafından isimler çok zor. E, öldürülüyor. E, şey de ölüyor. E, diğer yeğen de ölüyor. Onu da Paşa öldürüyor. Çünkü o da bu e, ihanet etmiş durumda. Böyle yani hiç mutlu olmayan bir son. seyirciyi tatmin etmeyecek bir son diyebiliriz. Kimsenin de çok çok iyi olmadığını hani en iyi karakter olan Cemal'in bile çok iyi bir karakter olduğunu söylemek biraz zor geliyor bana. Çünkü en azından dayısını aldatmış birisi o da. Böyle. Hızlıca anlattık tabii. Şimdi Filmi yorumlamaya çalışalım. Anlatmaya çalışalım. Bu arada şey de söyleyeyim. Sinema Televizyon Enstitüsü filmi restore ediyor. Nisan-Mart, Mart-Nisan gibi sanırım ilk gösterimi yapılacak restore edilmiş kopyasının. Bu müjdeyi de vermiş olalım. Tabii görsel olarak gördüklerini Anlattın. O kadar basit değil hikaye. Aha. Evet. Fonu var. Ama ben önce e, filmin e, Yeşilçam sinemasının içindeki yerinden biraz bahsedeyim. 1965'te çekildi film. O zaman bir film 60 bin liraya çıkıyordu. Bu film 450 bin liraya çıktı. Film oynadığı zaman Antalya'da sanıyorum E, tutucu kesim sinemayı basıp Osmanlı'ya hakaret ediyor diye hem filmi parçaladılar hem makineleri kırdılar film öyle bir şanssız bir biçimde başladı e, film hatta duyduğum kadarıyla Antalya Emniyet Müdürü o e, sağcı grubu e, bastırabilmek için onlara bir söz vermiş merak etmeyin o film büyük ödülü kazanmayacak gibi evet, şeyler bilmiyorum onu tabi O kadar hatırlamıyorum. Ama yani şanssız başladı. Şanssızlığı bence şöyle. İşe başlarken şanssız. Çünkü Paris'te Türk sineması gösterisi yapacaktık. Kültür Bakanlığı bizden 30 kadar film istedi. Bu film de onların içindeydi. Yani 30 tane film seçtik. Önemli bir film. Bana göre çok önemli bir film. ...bunu da koymuştuk... ...şey... ...Kültür Bakanı baktı... ...bu ne ya o harem marem böyle... Dört, ...dört kadın falan... bunun ...hocam bunu çıkarın ya... Bunu. Falan, ...yok efendim... <gülüyor> ...entelektüel bir yapıyla... ele alınmış bir görüşle ele alınmış... ...bir filmdir dedim... ...falan ha öyle mi dedi... Falan. ...yani isminin... E, ...haremde 4 kadın... E, ...olmasıyla... ...entelektüel takım hiç ilgilenmedi sanki ee, erotik bir filmmiş gibi evet yani e, öyle algıladılar yani. ilgilenmediler e, biliyorsunuz 1965 Türkiye'de batı sineması hayranlarıyla e, ulusal sinema iyi yapan insanlar arasında büyük bir kavga çıkmıştı işte e, onlar diyorlardı ki batıda yapılan sinema gibi bir Sinema yapacağız diyorlardı. Bu sinema ee, tek çevresi oluyor değil mi? Yani isim vermek istemiyorum. Kimseyi de kastetmek istemiyorum ama böyle bir şey tartışma vardı. Çok kıyasaya. Mesela öyle bir şeydi ki e, Türk sinemasının e, çok önemli elemanları olan yani yaratıcıları olan Halit Refik, Metin Ersan e, Lütfü Akat için Yeşilçam'ın Kapıkulu Köpekleri diye bir e, ünlü yazar ünlü, düşünür, yazar, yazlı yazmıştı. Böylesine bir, kıyasaya bir savaş vardı. Ben de o zaman Türk filmlerini koruyordum, yani topluyordum. Ben Beni hep yanlış anlıyorlar. Ben yeşil çam ürünlerinin topuna sahip, yani sahip çıkan, içeriğine sahip çıkan, yapısına sahip çıkan, görüşüne sahip çıkan bir adam değilim. Ben... Bizim malımız, bizim ne olursa olsun iyi de olsa kötü de olsa bizim malımız diye sahip çıkıp topladım. Ve de bütün ülkeler benim gibi yapıyor zaten. Hatta biz Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'na üye olurken, hı hı. Türkiye'den iki kurum gitmiştik. Bize başkan şunu söyledi, kim kendi ülkesinin filmlerine sahip çıkarsa o bizim malımız. Üyemiz olacaktır dedi. Doğu Berlin'deydi kongre. Ve sonuçta da biz üye olduk tabii. Ee, ve şu anda onun yetkili üyesiyiz ve asil üyesiyiz. Ben o zaman öğrenciydim. Genç bir çocuktum yani. Ee, o baksatla topladım filmleri. Fakat o günkü kavga e, yeni bir e, şey gelsin isteniyordu. Yeni bir tarz gelsin. Yani Türk filmlerinden bıkılmıştı. Türk sinemasının aleyhine çok büyük bir grup vardı. Bütün okumuş yazar yazmış. Daha doğrusu bütün demek doğru değil. Çünkü entel geçinen bugünkü isimlendirmeyle bugün alay edilircesine entel kullanılıyor. Entelektüel değil bu söylediğim şey. Entel lafı. Yani entelektüel olmayıp en, biraz entel görünen, entelektüel görünen insanlara entel e, diyorlar. Şimdi iyi bir diyeyim bence. O zaman çok vardı. Herkes çünkü ben hatırlıyorum mesela ben çocuktum. Ceketimin cebine e, Cumhuriyet koyardım. Cumhuriyet gazetesi. Ama Cumhuriyeti okunur vaziyette koyuyordum. Yani ben de entel O zaman ortaokulda falandık biz. Ee, o 1965'li yıllar çok aşırıydı. Herkes politize olmuştu. Yani politize olmayan, hatta Atilla Dorsay'ın bir yazısı var benim için, benim aleyhime. politik olanlar geri dursun diye bir yazı yazdı. Ee, Ahmet Taner Kışlalı'ya hoş görünmek için. Halbuki e, ben politik olamam zaten, devlet memuruydum. Benim bırak politik olmam Herhangi bir beyanat vermem zaten izne bağlıydı Benim bir beyanat vermem için Kültür Bakanından Kültür Bakanlığına bağlıydık o zaman Özerk değildi bizim üniversite Bir beyanat vermek için Kurumum hakkında bir bilgi vermek için Yani eğitim yaptığımız kurum hakkında Bilgi vermek için bile Bakanın onayı lazımdı e, Bu kadar insafsızca Büyük eleştiriler yapılıyordu Çok aşağıladılar Çok o zaman 1965 yılı Türk sinemasının yani Yeşilçam sinemasının en şey doğurgan, en verimli zamanıydı ve e, şey e, yazarlar, sinema yazarları, sinema yazarı demek de istemiyorum, sinema eleştirmenleri demek istiyorum, yazarla eleştirmeni ayırıyorum çünkü eleştirmenleri çok anormal derecede bir yerde birleştiler. Ve Yeşilçam'ı da, Yeşilçam lafı da, Yeşilçam sokağı zaten küçük bir sokaktır. Orada şirket bile yoktu. Ee, belki bir iki tane vardı ama yani asıl Yeşilçam başka yerdeydi. Ama Yeşilçam lafını Türk sinemasını aşağılamak için, Entel takımın, Yeşilçam Türk sinemasını aşağılamak için kullandığı bir kelimeydi. Onun için ben şu anda da ona sahip çıkıyorum. Salonlarımızın adı da Yeşilçam salonları. Başından beri de zaten sahip çıktık biz. Ee, o şartlarda zor film yapılıyordu. Yani Yeti Çam çok zor durum Bonolar, e, işletmeci bonoları, işte, e, peşin para yok, sıkıntılı. Bir film 60 bin liraya çıkarken, borç, harç 60 bin liraya çıkarken bu film 450 bin liraya emanet oldu. Çok büyük. Yani şirketin büyük fedakarlıklarıyla Ee, o da şöyle oluyordu. Ee, işletmeci bono veriyordu. Bu bonolarla film yapılıyordu. Eee prodüktör de bonoyu yönetmene veriyordu, senariste veriyordu. işte onlar da bonoyla. Yani oyuncu bonoyla, yönetör bonoyla, herkes bonoyla çalışıyordu. Para yoktu yani. Kimseye boray yoktu. Böyle bir sıkıntılı dönemdi ve eee Çok zor şartlardaydı. Ben şöyle söyleyeyim. Ben öğrenciydim. Ee, sıkıntılı günlerim oldu benim de. Mali durumum da iyi değildi. Ama lütfakat Halit Refik, Metin Ersan benim öğrenci arkadaşlarımdan aldığım boş parayla simit yediğimizi hatırlıyorum öğlen yemeği. Yani o kadar sıkıntılı günlerde yapılmış bir filmdir bu. O bakımdan önemsiyorum. yani Çok prodüktör. E, o işletmeci prodüktöre bunu verdiği zaman 10 tane film istiyordu. Yani sen bana 10 tane film yap, bunun bir tanesi de senin istediğin film olsun. İşte o, onun istediği film, prodüktörün Halit Refik'i ısrarıyla e, bu filmdir. E, şirkete Büyük, şey Birsel Kardeşlere e, büyük zarar vermiş bir filmdir. E, anlaşılmamış bir filmdir. O zaman şeyinde diliminde insanlar zaten doğru dürüst gösterilmedi de filmin sonu senin dediğin gibi değildi ben sonradan buldum onun sonunu prodüktör şey olsun diye iş yapsın diye başka bir son yapmıştı yani olumlu biten Jön Türk sevgilisiyle buluşuyor boğazda bekleyen Fransız şilebine biniyor mücadelesine devam etmek için Paris'e gidiyorlardı. Ee, halbuki filmin sonu öyle değildi. 10 dakikalık bölümü buldum ben. Halik Refik'e söyledim. Ee, beraber gittik. Bir montaj masası bulduk. Orada değiştirdik. Yani filmin senaryoya uygun hale getirdik. Filmin şanssızlığı Halik e de yansıdı. Başka sinemacılara bile etkiledi. Yani onun gibi bir film bir daha yapılsın İstemediler prodüktörler. Kim zarara girer? Yani aman sanat filmi amana yani yaklaşmayın diye bir şey yayıldı. okudum bir yazısını okudum. O da bu şanssızlıktan bahsediyor. Güzel yazmış. Yani hakikaten e, kim vurduya gitmiş bir filmdir. Umuyorum ki biz restore ettikten sonra insanlar anlayacak. Ben senaryosunu Bastım kitap halinde Araştırma yaptım üzerinde Çünkü e, Filmi görünce e, Çok etkilenmiştim Bazı böyle bir Sezintiler Hissettim e, Gittim Kemal Tahir'e Röportaj yaptım e, Kemal Tahir'le Sonra öğrendim ki Yani film bir deryaymış Bizim haberimiz yok e, Film sembollerle 5 yıl önce sembollerle kurulmuş bir öngörü filmiydi. Çünkü filmde söz edilen olayların hepsi 5 yıl sonra yani 70 yılında Türkiye'de oldu. Aynı olaylar Türkiye'de gelişti. Filmdeki sembolleri kolay bulmak yani değildi. Kolay değildi yani. Onları keşfetmek ama birçoğunu bulmuştum. Kötü Adam ben onlara söyleyince heyecanlandı. Ee, biliyorsunuz o zaman e, solcuların isimleri o kitaplara, filmlere falan konmuyordu. Onun için jenerikte de dikkat ettiyseniz Kemal Tahir'in şeyi yoktur. İsmi yoktur. Tabii yoktur. Abi. Evet. Albuki, e, senaryo Kemal Tahir'indir. E, Kemal Tahir'le Halit Refi'nin çok iyi bir ilişki kurduğu bir çalışmadır. Yani gerçekten anlatılması zor bir ilişkiyle büyük bir sabırla Halit Refik'in usta bir sinema anlayışıyla meydana getirilmiş bir film. Bence Halit Refik'in en ustaca yaptığı bir filmdir. Sinema dili açısından da öyle. Yani kamera hareketleri, planlar, planların birbirine bağlantıları süper bence. Hatta şöyle söyleyeyim. National Portrait Gallery'nin müdürü gelmişti. Eve yemeye davet ettim ben. İngiliz film müdürüydü ben davet ettiğim zaman. Sonradan oraya geçti. Evde onu gösterdim ona. Ee, o kadar etkilendi ki. Dedi ki bu film renkli mi dedi. Niye dedim. Soruyorsun siyah beyaz dedim. Renkli olsaydı ben bunu gösterirdim Londra'da dedi. Çok etkilendi. Hatta karısı mutlaka Cüneyt Arkın'la tanışmak istiyorum dedi. Çok beğendi. <gülüyor> Hakikaten Cüneyt Arkın'ın da en güzel şeyidir. Evet. Çok yakışıklı. Ayrıca rolünde falan çok başarıyla yapıyor. Ee, ben Halit Refik'i 10 Nisan 1967'de tanıdım. Çünkü bizde film gösterisi yapıyorduk ve Türkiye'de gösterilmemiş filmleri gösteriyorduk. Sanat filmleri. O gün Hiroşuma Monomur oynuyordu. Başında bir sinema yazarı her filmi gösterirken başında bir sinema yazarı konuşma yapıyordu. Yönetmen hakkında, film hakkında konuşuyordu. Sonunda da o zamanki gösteriler farklıydı bugünkünden. Yani o günkü gösteriye fotoğrafı var. Bakın Yaşar Kemal var. İşte ne kadar aydın kişi varsa... O gösterilere geliyordu. Çünkü o günlerde 1960'lı yıllarda e, sinema şeyi sanatı yönünden Türkiye çok fakirdi. öyle sanat filmleri falan hiç Türkiye'ye gelmiyordu. İş yapmaz diye gelmiyordu. Sol diye gelmiyordu. Ve de herhangi bir içinde çıplak sahne falan olur diye e, biliyorsunuz Türk sinemasının en büyük belası sansürdü. Yani bir Türk filmi yaparken bile başınızda o bir belaydı. Yani mesela Türk-Bulgar, Türk-Yunan savaşını anlatan bir film yaparsanız Yunan lafı kullanılmazdı. Düşman diyeceksin. Çünkü komşularımızı rencide edici bir şey kullanılamaz diye bir madde vardı. Zaten kendi devletimize sünme haşa evet. rencide edemeyiz. Bir de başka devletlerde var. Yani çok zor, çok zordu film yapmak. Film getirmek de öyle zordu. Ne geliyordu? Ne geliyordu? İşte suyasa buna dokunmayan açık filmleri. Bir takım o tür filmler geliyordu. Salon filmi deniyordu o zaman onlara. Türk seyircisi Türk Aydın'ı susamıştı. Biz gösterilere başlayınca büyük sükse yaptı tabii. Çok kalabalık oldu. Hatta öyle ki mesela sonundaki açık oturumlara içeri giremeyenler perde arkasından dinleyip Sonra gelip katılıyordu. Bunlardan biri mesela Komet'ti. Ressam Komet dedi ki bandı da var onun sesi de var. Ben içeriye giremedim yer yoktu. Ee, ama perdeden dinledim deyip açık oturumlara katılıyordu. Halkyrafi de, de vardı Süleyman hepsi vardı. çok Mesela o fotoğrafa bakarsanız Abdü Pekşi var. Halkyrafi. E, ...Turhan Selçuk, İlhan Selçuk var... ...Yaşar Kemal var... ...yani bir sürü... ...çok sayıda entelektüel insan var... Ee, ...bütün sinemacılar var... ...çok sinemacı var... ...Metin Ersan, Lütfakat... ...Hal Trefi... ...Memnü Hün falan... ...gibi... Ee, ...tartışma sırasında... ...Hal Trefi filmi çok kötüledi... ...İroşu Mumur'a saldırdı yani... Ben de protesto ediyorum, bir aydın kişinin bu böyle bir şey yapması e, doğru bulmuyorum dedim. Çünkü ilk gösterimizde bizim böyle bir sansürsüz filmi, e, altyazı bile yoktu. E, Türkiye'de göstermemiş filmi sabote etmek gibi geldi bana. Gençtim tabi, bilmiyorum e, niye yaptım. E, kızdı gitti, kalktı gitti yani, protesto etti o da beni, gitti. Ee, buradan şuraya getirmek istiyorum ee, Çok Duygusal bir adamdı Ali Trefi Süper duygusal bir adamdı Hemen kırılır Hemen küser Bir süre sonra barıştığın zaman her şeyi unutur Ve son öldüğü zamanda da e, Şeydi küstük biz Artık ölümüne iki gün mü 3 gün kala beni çağırmıştı gittim Çok bir deri bir kemik kalmıştı, çok üzüldüm, dayanamadım ağladım zaten. Ee, yani öyle şeyler vardı. Ve gittiği zaman da yani tartışma da şöyle oldu, onu da biraz anlatayım. Burada bir misafir getirmişti, onu buraya hoca olarak almak istiyordu. Ve zannediyordu ki her söylediği, her düşündüğü kolayca oluyor böyle. Ben de ona dedim ki ya yani öyle kolay değil bunun bürokratik şeyler var, sınavları var, yökü var, bilmem nesi var yani öyle kolay alınmaz buraya bir şey. Ayrıca yani belki de olumsuz da yaklaşıyordum e, o elemana. Biraz üzüldü ona. Yemeğe gittik. Çok kalabalıktı. Bütün sinemacılar oradaydı, yemekteydi bizim lokantada aşağıda. Biraz önce yemek yediğimiz yerde. Orada Bir öğrenci bir şey söyledi. O haremde 4 kadını gösterdik o öğretim üyesine. O, öğretim üyesi de böyle fala bakar gibi işte Halitrefi mühendis dedi. Bilmem bunu böyle yapmış, şunu böyle yapmış dedi. Anlamadı hiçbir şey. Filmi okumak lazım dedi. Ben de dedim ki filmi ben okumuyorum, ben seyrediyorum dedim. Ee, çünkü film bir e, görsel bir malzeme. O görsel malzemeden bir yoruma varıyorum. Öyle düşünüyorum şu anda da. Bir öğrenci de bunların saçma şeyler olduğunu söyledi. O öğretim üyesinin söylediklerinin saçma olduğunu söyledi. Aşağıya gidince yemekte dedi ki buradaki öğrencilerin hepsi ebleh dedi. Haksızlık ediyorsunuz dedim. Böyle bir şey söylemeniz doğru değil. Hayır abicim ebleh dedi buradaki öğrenciler. Burada böyle konuşamazsınız dedim. Ben de sinirlendim yani. Öğrenci de vardı orada ayrıca. Ha öyle mi abicim? Eyvallah dedi gitti. Yani son <gülüyor> şeyimiz de böyle oldu. Peki şuraya geçelim. Ee, filmde bu sembolik anlamlardan söz etmiştiniz. Şimdi ben biraz mesela. halet trafiğden bahsedeyim. Peki buyurun. <gülüyor> Çok duygusal davranırdı. Her olaya böyle duygusal bakardı. 35 sene biz arkadaşlık ettik onunla. Yani her akşam Her gün beraber olarak, ben yalnız Halit ile değil, bu Türk sinemasının az şeyleriyle yönetmenleriyle, biz de hocaydılar hepsi. Beraberdik. Yakın arkadaşlığımız vardı. Zaman zaman böyle tartışmalar oluyordu. Bu filmde e, mesela uzun süre ben Kemal Tahir'in rolünü çok şey yapamadım. Anlayamadım. Ne zaman ki Kemal Tahir ile konuştum, o zaman anladım ki Kemal Tahir yazmış senaryoyu. Çünkü jenerikte herhangi bir şey yoktu. Hı hı. Kemal Tahir'i de tanımıyordum. Halit Bey de bunun sadece diyaloglarını yazdı gibi laflar söylüyordu. E zaten filmde... Diyalogları yazmışsa gerisinde yazmış ee, demektir. Yani, e, ama çok müthiş bir sineması var. Yani Halik evet. Refi'nin e, hakkını inkar etmemek lazım. Ha, yok tabii. Evet. Başka da. Yani Birçok filmi var. Bununla karşılaştırırsan bu zirvede kalıyor. <gülüyor> ve 1965'te bu. E, gittim şeye anlattım bu Jön Türk olayı. Türkiye'de bu jön Türk şeyiyle eee şeyi mi anlatmak istiyorsunuz? Türkiye'deki solcuları mı? Çok şey yaptı. Çok ilgilendi. Kemal Tahir. Bravo dedi. Bravo dedi. Bunu anlayan olmadı biliyor musun dedi. Bu filmi seyredenler anlamadılar bunu dedi. Çünkü 5 yıl sonra o olaylar Türkiye'de aynen oldu. Söylediği olay söylediği şekilde oldu. Mesela Ee, sembolik yapısı şöyle dikkat ederseniz şeyde e, uşakları ziyaret ederken Karadağlı, Laz, Çerkez bilmem ne diye yani Osmanlı'nın etnik yapısını o diyaloglarla veriyor kadınları tanıtırken de Çerkez güzellik Şevki Dilan'ın falan diye Arap, e, söylüyor hı hı. Boşnak, boş o zaman onları değiştik bunları konuştuk şeyle Kemal Tahir'le filmde e, sen de anlattığın hikayesine fazla girmeyeyim. Filmde sembol olarak Paşa bir defa Paşa Kayseri'den gelmiş. Çünkü Kemal Tahir diyordu ki Türkiye'de, Türk toplumunda batı anlamında bir sınıf yoktur. Türkiye sınıfsız bir toplum dur diyordu. Halbuki bir kesim solcu da Türkiye'de sınıf vardır, işçi sınıfı, bilmem ne sınıfı. onlara yanlış yorumluyorlar diyordu. Bu sözünü ettiğim sınıf, başka sınıf. Bizde ruhban sınıfı yok bir falan. Yani biz birçok şeyle bana detaylı olarak... Batılı anlamda bir aristokrasi de yoktu Osmanlı'da. Evet. Ee, onun için Paşa Kayseri'den gelmiş, en üst düzeyde bir paşa olmuş. Ama aksanını değiştirmemiş. Hı hı. Yani Süleyman Demirel'i anlatıyordu. Paşa orada Süleyman Demirel. Ve de devleti temsil ediyor. Devleti temsil ediyor. Devlet iktidarsız. Paşa iktidarsız. Kadınlar halkı temsil ediyor. Şey olarak. Ve aralarındaki lezbiyenlik de kendi yağında kavrulma. Bütün romanlarında olduğu izah ettiği gibi Türk toplumu kanaatkar. Kendi yağıyla kavrulan bir toplumdur. iddiasını kanıtlıyordu. Lezbiyenlik yani kendi kendine yetme şeyini veriyordu. Ama orada benim küçük bir itirazım var. Ee, şey yani kadınların tabii ezilmişliği, ikinci konumu falan çok net. Çünkü paşanın hizmetçisi gibiler bir sürü yerde. Evet. Üzerlerine eş almak istediğinde alıyor. ya yani bir iktidarları o anlamda yok ama bunlar yine de pek de kendi yağlarıyla kavrulmuyorlar. Çevrede gördükleri uçan erkek sinek bulsalar bir şekilde ondan yiyebilirler gibi. Ama yani gibi. E, genel yani iki iki yeğen var. Birisi rüşlü, birisi Cemal. Evet. Rüşlü ile hepsi yatıyor. Birisi solcuları temsil ediyor, biri orduyu temsil ediyor. Evet, rüşlü evet. orduyu temsil ediyor. Evet, rüşlü orduyu temsil ediyor. Evet, orduyu temsil ediyor. Ee, Nizamettin Paşa işbirlikleri gibi paşa hı hı. rüşvetler alıyor, bir takım şeyler yapıyor. Peki dedim bu senaryoda da var. Sadık Paşa niye rüşvet alıyor dedim. Durdu. Halt etmişim dedi. <gülüyor> halt etmişim. Yanlış o dedi. Yanlış dedi. Çünkü biz çok yanlış yaptık dedi. Türkiye'de aydın kesimi hep yanlış yaptı. O yanlış dedi. Ya düşünebiliyor musun dedi. Ben adını Sadık koydum dedi. Onu yapmamam lazımdı dedi. Sonra ben Halit Refi'ye söyledim bunu. Yani böyle dedi dedim. Yok abicim dedi. O ben yaptım onu dedi. Belki fedakarlık etti Alit Bey. Eee ikisi arasında kaldım ben. Karar veremedim ama ben Halit Bey'in yaptığını sanmıyorum. Çünkü e, o kadar emin söyledi ki yanlış yapmışım dedi. Mesela Paşa'nın e, Kayseri aksanıyla konuşması ne Sami yani rolü oynayan kişi teklif etmiş. O da çok hoşuna gitmiş onun. Yani oyunu oynarken rolünü oynarken anlamış şeyi e, bu bir temsili bir şey. Devleti temsil ediyor. Sınıfsız toplumu temsil ediyor. O zaman bu Kayseri aksanıyla konuşabilirim demiş. Hı hı. Onu ve hoşuna gitmiş onlara. Hı hı. E, adam paşa olmuş. Hala Kayseri gibi konuşuyor. Hatta Metin Aksan şey derdi, bu Kayserililer İngiliz soyundan gelir abicim. Niye derdim? Çünkü onlar ayencilik konuşurlar, konuşurlar derdi. <gülüyor> Geliyon gidiyon <gülüyor> derdi. Peki ama yani şey, Kemal Tarık o konuda neydi? Şimdi çok kendisine de sormak isterdim. Yani Kayseri Aksan ile konuşuyor olması, onun yine de sınıfının yönetici iktidar sınıfından olmadığı anlamına gelmiyor. Sakıp Sabancı da öyle konuşurdu ama... Onun bir burcu aldığı bir kapitalist oldu. Ama ke pekiştiriyor. Aslında sinemada bunun hiç önemi yoktur. Mesela bir İngiliz seyrederken Kayseri aksanının değerini bilemez. Tabii hiç anlamaz. Evet hiç anlamaz. Ama ben mesela biraz önce söylediğim gibi İngilizce seyrettirdiğim zaman entelektüel bir adamdı. Çok aydın bir kişi. Ee, İngiliz Film Enstitüsü'nün müdürüydü zaten. Filmi benden daha iyi anladı çok iyi anladı. Yani ilgilendi satın alabilirim dedi. Renkliyse bunu götürebilirim dedi. E, demek ki biz çok ilgilenmedik ki anlayamadık. Yahut o günün şartlarından dolayı anlayamadık. Ama yabancıların hepsi çok küme gösterdiysem dışarıda da çok yerde gösterdik biz bunu bu filmi Çok ilgi uyandırdı. Aslında yani dediğiniz gibi hem o 65'in politik ortamına ya da İleride gelecek olan 71'in darbe sonrası ortamına da uydurulabileceği gibi bugünün politik ortamına da bir şekilde uydurulabilir. Yani iktidarı paylaşmaya çalışan iki klik var diyelim. Bir tanesini Nizamettin Paşa te temsil ediyor. Bir tanesini Sadık Paşa temsil ediyor. Bunların arasındaki rekabet, orduyu temsil eden işte Rüştü'nün aslında iktidarın bütün kaymağını kendisinin yemek istemesi. Eee bütün bunlar bütün hani zaman dışı Ama önemlisi. filmin içinde bütün zamanları filmin içinde bütün şeyleri birleştirirsen eee evet. Nizamettin şeyi, Sadık Paşa'nın rüşvet alması yanlış kalıyor. Çünkü Jön Türk diyor ki e, işkence ederler mi diye soruyor şeye Cemale eee kalsa diyor yapmaz diyor. Eee yani diyor ama. evet başka yerlerde de diyaloglarda Sadık Paşa'nın dürüst bir adam olduğu çiziliyor. Aslında paşa, Paşa'dayım, kötü bir adam değildir diyor. Biraz zamanın gerisinde kalmıştır diyor. Dürüst bir adamdır, zamanın gerisinde kalmıştır. Yoksa kötü bir adam değildir diyor. Yani sonuçta rüşvet alması yanlış düşüyor şeye. Genelinde bakarsanız davranış olarak, işte konuşmaları falan. Ee, baba bir adam, yani devlet şeyi devleti temsil etmesi iyi çizilmiş şeyde filmde. Ben o kadar pozitif düşünmedim açıkçası Sadık Paşa hakkında. Yani ne bileyim ben o e, bir tane Arap şey var ya adı nedir? Adım var. Beşir miydi adam? Beşir. Beşir'e sürekli vay melun Arap vay bilmem ne Böyle son derece ve aşağılayıcı hakaretlerle detaylı onlar. Acak... Detay ve o zaman öyle söyleniyor. Ya, ya da işte kadın yani kadını onu e, onunla şey yapamayız. O zaman onlar öyle yani köle demeyeyim. Fakat e, biz de çünkü tam anlamıyla kölelikte söylenemiyor, adlandırılmıyor öyle. Ama e, öyle söyleniyor yani. Hmm. Öyle söylemiş. Ayrıca e, şaka yolu da e, bir sürü birbirimize laflar söylüyoruz biz. Tabii tabii. Yani detay hani... yani. Ben onun hani bir filmi öyle yargılayamayız. Detay tabii. Orada evet. kabul ediyorum da onun yani onun genel kişiliği Melun, Melun? Melun Arap diyor. Ne var? Yani Melun Arap diyor. Yani şeyde mesela İlanarakon'da Lütfü'ye Melun Arap diyordu. Akat <gülüyor> olduğu için yani şeyle ee... Irak kökenli ne şey konuşuyorsun? Melun Arap derdi. Arap mıydı hakikaten? Tabii yani. Akat. Akatlardan. Hmm. Akatlardan. Anladım. Yani o <gülüyor> kötü anlamda söylenmiyor bizde. Tabii tabii öyle. Yani biz sevdiğimiz köpekleri de Arap Arap deriz de Mesela ya. bizde Anadolu'da çocukları severken gelin derler. Bizim Pervin Par Hiç Park. beğenmiyordu Ali Trafiği. Abicim oynatmasaydın bu film Kaser olacaktı derdi. Niye ya? Ee, çok kabiliyetsiz bir adam, kadın diyordu. Ben de, <gülüyor> bana batmıyor bilmiyorum. Bana da batmıyor. Evet. Yani bir de ayrıca güzel. <gülüyor> güzel olunca iş bitiyor yani. Bence orada en güzel kadın Ayfer Feray. Öyle mi? Evet. Yani biraz yaşlı ama çok şey oturaklı, güzel bir rol çıkarıyor. Hı. hı. Bu arada bir tekrarlayalım isterseniz. Üç tane karısı var. Üç karısının adları şöyle. Şevki Dil, Ayfer Feray, Mihrengiz, oynuyor. Mihrengiz, Birsen Menek şöyle oynuyor. Eee ayrıca Diya tanımaz oynuyor. Bir de evleneceği, yani dördüncü karı olarak almaya karar o o, Evet Ruhşan var. Onu da Nilüfer Aydan oynuyor. Evet. Cüneyt Arkın yeğenlerinden birisi Cemal, Doktor Cemal oynuyor. Ee, Rüştü, yer yeğen Rüştü ise Tanju Gürs oynuyor. Bu iki yeğenin kardeşi... Hüseyin Baradan var, emniyet müdürü. O günün meşhur oyuncularından. Evet, kötü adam. Evet. Ee, Rüştü ile Cemal kardeş mi o? O kadar herhangi bir bilgi yok. İkisi de yeyen ama yeyenleri ama e, aynı, yani aynı şey mi? Şundan olmuyor. Değiller halde. Hani aileden olmayabilirler. Değil. Peki aynı görünmüyor. Görünmüyor evet. O kadar da önemli değil o zaten. kadar da önemli değil evet. Yani bilmiyorum ben hani rüşvet alması niye e, çok yanlış olduğunu ben çok anlayamıyorum yani Olabilir bence iki tane işte iktidardan iktidar, dar, iktidar Ama yani sen tabii şeyden Benim gibi almadığın için evet. iktidasız devleti temsil ediyor. Yani temsili bir şey, simge o. Paşa bir devlet olarak göreceksin. İnsan olarak aldığın için öyle. Devlet soyut bir kavram. Doğru. Evet şimdi mesela devlet özür dilemeli diyorlar. İşte şeyden Dersim olaylarından Ermenilerden falan. Devlet soyut bir kavram ya. Devleti idare edenler ancak özür dileyebilir. Tabii. Ve istelik o günkü ama devletin özründen kastedilen de zaten öyle, o günkü yönetenler devlet devlet soyut bir kavram devlet sensin devlet benim devleti yöneten en alt kademeden en üst kademeye kadar insan devleti yani bir kademeden reisi cumhur'a kadar devleti temsil ediyoruz biz. Hepsi aynı şeyde statüyle çalışıyor. Devlet bir şey değildir yani bir somut bir kavram değildir. Kendisi bir özne değil. Soyuttur, onu, evet. He, onu idare soyuttur. eden öznelar var. Soyuttur. Burada da öyle soyut olarak kullanmıştır ve Paşalın üzerinde yoğunlaşmıştır. Yani iktidarsız Paşa niye iktidarsız? Onu o kadar itinayla işlemiş onu. Yani e, dışarıdan yardım geliyor, hap geliyor, kuvvet hapları geliyor. Nereden geliyor? Arap'tan geliyor. Oradan geliyor, buradan geliyor. Yani Batı'dan geliyor. Devlete iktidar Değirmen su taş, taşıma suyla değirmen dönmez derler ya adam iktidarsız zaten yani onların ne kadar şey yapsan geçici bir süreyle şey oluyor ve tohum yok şeyde devlette bence çok önemli yani Öneme şeyi yok evet yani evet yani çok yok. önemli orada mesela Bunu biraz açabilir miyim dinleyiciler için Nasıl Bunu biraz açayım ben dinleyiciler Tabii. için Sadık Paşa'nın eşlerinden Gülfem'le olan ilişkisinde görüyoruz ki Gülfem ona bir tür zamanın viagrasından veriyor. Bir tür kudret hapı veriyor. Ona şerbetine karışırıp ezerek. Ve Sadık Paşa'nın bu ilişkisiyle, iktidar haplarıyla bir şekilde cinsel hayatını sürdürebildiğini anlıyoruz. Fizik olarak evet, ama. Evet fizik olarak ama yani fizik bununla olarak. birlikte yapıyor hani. Evet. E, yani çocuk iktidar... sahibi olamıyor onun Ama çocuk sahibi olamıyor. Evet, hiç olamıyor evet. zaten. Üretkenliği yok. Evet. evet. Yani geleceği gelecek şeyi evet. yok. Geleceği yok. yok çünkü dışarıdan gelmiş. Evet. Aynı şeyi yöntürklerde de yöntükler Kemal Tahir solcuları Türkiye'deki solcuları anlatıyor yön Türk şey üzerinde yani simge olarak kullanmış yöntükleri dışarıdan besleniyorlar Halbuki e, ulusal bir sol lazım yani Türkiye üzerine Türkiye e, Türkiye'yi düşünen Türkiye üzerine Türk usulü bir şey çalışmayla ancak biz meselemizi hallederiz dışarıdan aıllara alarak biz Türk meselemizi halledemeyiz diye düşünüyordu. Bunları da söyledi zaten. Hı hı. Ee, o zamanki e, şey, mesela düşünün 1965'te dışarıdan film getiriliyordu. Komünist nasıl olunur? Komünizm faydaları falan diye Rusya'da Türkçe eleştirilmiş filmler duruyor. Bizim aşağı koridorda duruyor. Biz onları, hepsini topladık. Duruyor. Ee, onunla komünist olunmaz derdi. Yani Dışarıdan şey alacaksın, akıl alacaksın, bilmem ne, onunla olunmaz derdi. Ama kendisinden Marksist olarak yürür, değil mi? Evet. Mesela onu söyledi. Dedim ki herkes bütün yazarlar falan Ankara'ya yürüyüş yapıyor. Siz yürümüyor musunuz? dedi Benim ne işim var? Ben Marks'ı açmaya çalışıyorum evde. dedi Çalışıyordu hakikaten. Ee, tabii yani onu inkar etmek mümkün değil. Bütün konuşmaları, bütün şeyleri Marx üzerineydi. Ee, eleştiriyordu çok. Yanlış düşünüyor. Türkiye üzerine düşünceleri yanlış diyordu her zaman. Ee, çok tartışıldı, yazıldı da zaten. Çok kişi yazdı. Bir asıl tipi üretim tarzı. Evet. Yani, onlar var. yani o, o mesela o, e, Sencer Diviçioğlu falan. Ben onların arasında da bulundum. Ee, özellikle Halit Refik'in Metin Aksa'nın evinde, Kemal Tahir'in evinde de bir dinleyici olarak bulundum. Zaten benim o kadar da ben iddialı bir adam değildim. Ee, dinledim onları uzun süre. Son zamanlarda mesela Baykan Sezer de katılıyordu o toplantılara. Yaşıyor da çok derece akıllı bir adamdır. Ee, çok böyle oluşturulup da devam eden bir olay olmadı o. Yani bir yazıldı, çizildi, ee, çok da Kemal Tahir üzerinde durmuyordu mesela, ona angaca değildi yani. Anladım. Belki de Kemal Tahir'in Marx'ın Türkiye üzerine düşüncelerinin yanlış olduğunu iddia ettiği zaman belki onlar onu yazdılar. Tabii o kadar detaylarını ben bilmiyorum. Hı hı hı. hı. Ordu konusunda söyledikleri de işte bugünün tartışmalarını. Evet cesurca çekiyor. bir şey o zaman evet. mesela ben biraz önce söyledim ya o zamanın miti bunu çözseydi benim gibi <gülüyor> hiçbiri içeride değildi. Bunların hepsi içeri hatırlırdı. Giderdi gürültüye. Çünkü orduyu orada oportunist kendini kendisi için yaşayan yalnız kendisi hiçbir iş yapmayıp ve de Hiçbir iş yapmadığı halde Üstelik diyor ki sabahtan akşama kadar Kabamı işten kaldıramıyorum diyor öyle <gülüyor> tek yaptı Ve Türk... ülkenin kaymağını yiyor Kaymak sayarsak onları Kadınları <gülüyor> e, Halkı sömürüyor yani Ne diyor Aslan dayısının göz bebeği Yani ordu halkın Göz bebeği Devletin gözbebeği bebeğiydi Hakikaten her zaman e, Türk halkı ordusuna güvenmiştir Ordu'ya çok yakınlık duymuştur. Yani şimdi düşünüyorum. Ben hala aynı umuttayım mesela şahsen. Ben kendim söyleyebilirim. Ee, Yuvazapata'da bir sahne var. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Ee, ordu olma. Saatini ver bana diyor. Silahı dayıyor. Saatini alıyor başkandan. Meclika başkanından. Ee, şimdi sen bu silah olmasa bu şeyi alabilir misin diyor bu yere alabilir misin diyor. Yani bir e, ülkenin elbette sağlam, güvenilir bir ordusu olmalı diye düşünüyorum. Hı, hı. E, film yine eee bir hani rüşvet ve ordu arasındaki ilişkiyi belki dinleyicilere biraz açmakta yarar var. E, Paşa Sadık Paşa'nın iki yeğeni var dedik. İşte bir tanesi Cemal Doktor, bir tanesi de rüştü. Bunlar saray yani Paşa'nın sarayında sarayım mı diyeyim artık. Köşkünde yaşıyorlar. Ee, ve ikisi de e, Paşar'ın hanımlarıyla biraz e, yakın ilişki içindeler diyelim. Hatta Rüştü hemen hepsiyle yatıyor. Asıl yapmak istediğim Gülfem'le yaptığını görmüyoruz ama onunla da ya, zaten... E, bir hata olarak söylüyor. Yo, yo. Bir hata, bir kaza Rüştü, olmuş. Rüştü'den söz ediyorum, Cemal'den. Aa, Cemal için bir kaza olmuş. Cemal öyle diyor. Rüştü, evet. orduyu temsil eden Rüştü dayısı yani iktidardaki Sadık Paşa'nın bütün haremini elinden geçirdiği gibi sonra ona ihanet edip onun sarayına el koymayı, haremini el koymayı falan hayal ediyor. Çünkü o Ali geldiğinde ona onu vaat ediyor. Diyor ki eğer burada Jön Türk yakalarsak Sadık Bey'i de, Bey de ben öldürürüm. Sen de bütün bu saraya ve hatta onun haremine el koyarsın. Yani iktidara Hepsi senin olur diyor. Hepsi senin olur. Bir anlamda bir terör, iktidar darbesi gibi bir şeyden soruyor diyor yani. yani. Yani artık yorum Acab seyircinin. Evet. Yani dolayısıyla hani 71'e de uyar, 80'e de çok uyar. Çok kesir <gülüyor> Her zamana uyar yani. Kesir yapmış. Çok <gülüyor> dürüst davranmış bence. Yani bütün Halit Refik'in o günlerde Kemal Tahir'le olan yakın ilişkisi, dostluğu. Eee zaman e, öleneye kadar sürmüştür zaten. E, iyi bir iş çıkarmaya yaramış. Yani belki eee halitrefi metin Aks, şey e, Kemal Tahir birliği olmasaydı bu film çıkmazdı öyle. Bu kadar iyi bir film olmazdı. Bence de Bunu devlet şeyinde de ben çok kişiye gösterdim bu filme. Çok herkes çok beğendi. Hiç beğenmem görmedim yani. Evet. Fakat şanssız olmuyor. Haremde 4 kadın. Yani ne ilgisi var ya? Yani bu işin ne ilgisi var? Evet. Ya aslında iki düzeyde de çok iyi işleyen bir film. Yani bir düzeyde işte erkek kadın ilişkileri, saray içi iktidar ilişkileri, iktidar eee komploları vesaire. Bir o açıdan baktığımızda da işliyor film. Bir yandan da o politik gözleme yansıtıp bütün bazı şeyleri metaforlar olarak ya da semboller olarak evet aldığımızda o düzeyde değişiyor. Ve de şöyle bir bakılmasında da yarar var. Şu anda mesela diziler seyrediyoruz, filmler seyrediyoruz. Devamlılık yok şimdi. Hı hı. Yani hiçbir sahne devamlılığı, hikaye devamlılığı, hiç devamlılık diye bir şey yok. Filmde nasıl birbirini nefes kesici bir biçimde olaylar birbirini devam ediyor. O kadar güzel bağlamış ki Yani Halik Refik'in bu filmde dahiyane bir çalışması var diyebilirim. Evet. Bir de cinsellik konusunda da son derece cesur. Yani bir evet. defa yani saray içindeki lezbiyenliği bayağı açık Uzatmamış ayrıca. Uzatmamış. Ama evet, o zamanki Türk var. filmlerini düşünün. Bir sahne böyle bir sahne olsa mesela o lezbiyenlik veya başka şeyler dakikalarca sürerdi. Şu anında geçiyor böyle. Evet, sözülmemiş. Şey, malzeme Kesinlikle. olarak kullanmış evet. yani. Evet evet. Erotik malzeme olarak sözülmemiş evet, sadece <gülüyor> bu var. Malzeme olarak kullanmış. Bu var diye şey yapmış. Ayrıca hani kadınlar da aslında çok eşli yaşıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Yani sadece erkekler değil ama tabii kadınlarınki e, gizli saklı, örtülü e, bir şekilde yaşanıyor ama e, paşalar kadar kadınlar da çevredeki erkekleri değerlendiriyorlar. <gülüyor> Gördüğüm kadarıyla. 55 dakikayı doldurduk mu? Bilmem. Nasıl bilmiyorsun? Kaç dakikaya oldu? 47. 47. 47 hocam. Sen soru anlatayım. Ben sorayım anlatalım. Tamam biraz şuraya bir bakalım. Sen herhalde üzerine konuşacaktın mı? Yoo. Kuru... olacak yani program bu olacak. Bu konuştuklarımız olacak. Yani. Böyle mi olacak? Ha, evet. E, o, zaman, işte, o zaman soracaksın bir şeyler daha. Kerahaneciyi falan çıkarırız. Onun i̇şte, dışında bir şeyler soralım tabii. He. Ha. Sonu var gençlikse Aslında. eğer şey, solcu gençlikse kadının ha. kadın, o halkı temsil ediyor dediniz ya Hı. o gençliği Hı. halk öldürüyor. Şey evet ben Öldürü evet. Şey evet e, peki ben yine geri döneyim. Filmin finalini nasıl yorumluyorsunuz mesela? Filmin filmin, ise... Evet başına söyledim. E, filmin finali iki finali vardı. Biri prodüktörün iş yapsın diye çektirdiği final öyle oynadı bir süre. Biri de Halit Refik'in, Kemal Tahir'in yazdığı şekilde yapılmıştı Onu ben koydum buldum bir yerde 10 dakikalık bir bölümdür Finalde şöyle başından biraz anlatayım Kadınlar halkı simgeliyor, te temsil ediyor Öyle bir şey yapısı var zaten filmin Kadının ilişkisi var aslında bir öngörü filmi demiştim. Ee, 1970'teki solculara ihbar edenler hep halk mahalledeki halk ihbar etti. birçok şey Bizim üniversitede üniversitenin yöneticilere ihbar ediyordu. Ee, burada da filmin sonunda bir şey, Mirengiz hı hı. E, kendisine aşkına karşılık vermediği için adamı zaten daha önce söylüyoruz Seni kimseye yaretmem diyor Bıçağı alıp da kalbine sapladığı zaman cemal'in diyor ki seni kimseye yaretmem hain diyor vuruyor ve sonunda da adam yuvarlanıp ölünce Paşa da geliyor herkes geliyor orada görüyor Ya ben birini öldürdüm diye kendini kurtarmak için, Bir jöntük öldürdüm. Padişahım çok yaşa. O zaman da devlet adına 12 Mart'ta da devlet adına ihbarlar geliyordu. Her taraftan ihbar yağıyordu her yere. Sayın Muhbir yani bizim Evet Sayın Muhbir Vatandaş oradan çıkmıştı zaten. Doğru. Ee, muh, bizim gibi devletin içinde herhangi bir suya sabuna dokunmayan insanlar için bile ne kadar çok şey ihbarlar geliyordu. Tam bir cadı kazanıydı. Evet. Siz de yani, nasibinizi aldınız değil mi? Evet tabii. Size <gülüyor> <gülüyor> çok aldım. <gülüyor> Allah Evet maalesef öyleydi. Halk için yapılan mücadele de halkın da e, çok desteklediği söylenemez en azından. Önemli olan ihbar değildir. Önemli olan devleti temsil eden insanların bu ihbarları değerlendirmeye almalarıdır. Evet. Yani delil yoksa İhbarın bir değeri olmamalı. Evet. evet. Ama biz bu cadı kazanını çok yakın zamanlarda da yine kaynadığını gördük yani. Adı yani. belirlenmeyen bir takım e, muhbirlerin... Peşin hükümler. Evet. evet. Peşin yargılar. Dağlar açıldı. Evet. Ne, yargılamalar yapıldı. Evet. Hala da yapılıyor. İnsana zarar verilmiş olabilir. Her taraftan. Sadece da yaptı, solcusu da yaptı. Solcu derken CHP'yi bahsediyorsa. Ama e, dikkat, eder, dikkat edersen e, Kemal Tarif filmde Ee, solculardan yana olmuş. Yani namuslu evet. bir solcu, namuslu bir cöntürk ama kökü dışarıda. Dışarıdan akıl evet. alıyor. Evet. Yanlışlığı orada. Evet. Bunu söyledi zaten. Evet. Biraz önce de bahsettim. Evet. Yani böyle solculuk olmaz. Evet. Kendisi bir şey üretmesi evet. lazım. Kendisi bir şey. Dışarıdan hangi yabancı ülke senin için iyi düşünebilir? Evet. Düşünmez. Evet. Evet. Yani komünist ee, anlamda bir solcu değil de e, Burjuv anlamda Cemal bir solcu. namuslu bir vatandaş. Hatta öyle ki diyor ki başkası da olsa bunu haber vermem lazım diyor. Dayım olmasa başkası da olsa bu evet. hıyanete haber vermem lazım diyor. O kadar namuslu yani. Ve geri dönüyor canından oluyor. Evet. O önemli. Çok önemli. Yani filmi seyrettiğim zaman tekrar seyrettim. Kaç sene seyrettim bu filmi gittikçe şeyim hayranlığım artıyor. Ne kadar detayla uğraşmış. Ne kadar ufak detaylarla yani hiç sarkmayan bir hali var. Hiç sarkan bir yerini gördünüz mü? Bir ya şurayı çıkarırsak olur diyemezsiniz. Bu arada siz şeyden de söz ettiniz bu tablolardan esinlenmesine Evet Osman mesela tablolarına... çalışma yaptı. Halit Refik çok araştırmacı bir adamdı. Yani bir, bir defa zengin bir kültürü vardı Yani bilgili bir adamdı demiyorum Çok bilgili olabilirsiniz Hele şimdi yalnızda bir telefon gezdirirseniz Çok bilgili olursunuz Bir akıllı telefon gezdiriyorsanız çok bilgili Önemli olan o bilgiden bir senteze varmaktı Halit Refik çok zengindi bu bakımdan Çok zengin bir kültüre sahipti Çok yönlüydü Çok araştırmacıydı Osman Hamdi'nin tablolarını araştırdı. O döneme tabi anlatıyor Osman Hamdi de o dönemin bir şeyi, ressamı. O şeyle mesela saz çalan kadınlar falan var. Osman Hamdi'nin tablosu var öyle. Bir tane bizim müzede. Dua eden kadınlar. Evet. Yani çok e, iyi etüt edilmiş. Kostümleri, e, mizansenleri falan çok her şey uygun. <gülüyor> yani mesela Böyle bir film yaparsın ama modern anlayışla da yapabilirsin tabii, tabii. bugünkü gibi. şey O güne uygun bir ağırlıkta kamera hareketlerinin yavaşlığı ve o yavaşlığı sinemasal olarak sarkıtmadan yürütmek, insana haz vererek işlemek çok müthiş bir film bence. Peki Sami Bey çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. ederim sağ olun. Ee, bu haftalık bu kadar. <gülüyor> Gelecek hafta görüşmek üzere.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 Azoljen ve sunan, čunet čebenoja. Ačik radijo program olun. Veya daha fazla destek trisolun. Birveja dafa za programa deste